560. konu, eşabdan bazılarının Allah yolunda infak etmeleri, bir kişi bağlanmış bir deveyi getirerek, bunu Allah yoluna bağışlıyorum, dedi, Hazreti Peygamber ona, bunun karşılığında, kıyamet gününde sana 700 deve verilecektir ki, hepsi nişanlanmıştır, buyurdu.